Merhaba Açık Radyo dinleyenleri, iki haftada bir Açık Dergi içinde yayınlanan Çıplak Ayaklarla Dans programındayız. Ben Duygu. Ben Mihran. E, bu haftanın başlığını taşıdıklarımız ve dans olarak belirledik. E, aslında Miran'la sohbet ederken içinde objelerin bulunduğu gösteriler üzerine konuşuyorduk. Yapılan, bozulan, yıkılan, tekrar kurulan e, gösterilerden bahsederken aslında taşıdıklarımız e, bu e, başlığın altına tam oturuyor diye düşündük. Ve bu programı e, iki konumuzla birlikte yapmaya karar verdik. Aslında e, bu kadar uzun yıllardır tanıdığın dostunu, arkadaşını tanıtmak bazen biraz zor ama e, uzun yıllardır Almanya'da e, Mekşüt'ü dahil olmak üzere pek çok koreografla çalışmış, dansçılık yapmış ve bir süredir Türkiye'de dansçı ve eğitmen olarak e, bulunan arkadaşımız Leyla Postalcıoğlu ve doğaçlama atölyelerimizin Vazgeçilmez müzisyeni eşlikçisi ve çıplak ayaklar kumpanyasının podcast serisinin de müzisyeni Nevi Şahsına Amin Asır, Dostumuz Berke Can, Özcan bizlerle ikinize de hoş geldiniz demek istiyoruz önce. Hoş bulduk ya. Hoş bulduk. Harika sizlerle birlikte olmak <gülüyor> tekrar. Şimdi taşıdıklarımız üzerine konuşacağız. 29 Nisan 2020'de premierini pandemi mağduru olarak... Online olarak moda sahnesinde yaparak başladı taşıdıklarımız e, ve bu ortak bir proje e, metinde de paylaştığınız metinden bir alıntı yapacak olursam bu proje Avrupa'nın en batı ve en doğu uçlarını temsil eden iki dans kumpanyasını koreograf Francisco Camacho ve organizasyonu Eire ile çıplak ayaklar kumpanyasını bir araya getirdi. E, dansçılar, Leyla Postalcıoğlu, Miran Tomasyan ve müzisyen Berke Can Özcan e, bu gösteriyi e, sahneliyorsunuz, e, hala sahnelemeye devam ediyorsunuz ve edeceksiniz. Önce Leyla'ya e, Leyla soru sorarak başlamak istiyorum. E, önce Francisco söylemesi biraz zor ama deniyorum. E, ...tanışıklığını, İstanbul'a gelişinizi e, ve bu ortak projeye bağlanma hikayesini kısaca bir senden dinleyelim mi? E, dinleyelim. Merhaba. E, tekrar ve bir arada olmak çok güzel. E, kısaca anlatmaya çalışacağım. Böyle çok adımdan oluşuyor ama e, böyle bir özetini yapacağım. Francesco'da biz 2015'te Berlin'de bir projede bu Max Stewart'ın Until Our Hearts Stop isimli projesinde tanıştık. Ben dansçıydım o e, koreografik asistandı ve 2019'a kadar bu proje e, vasıtasıyla hep işte gerek provalarda gerek turnelerde bir arada olduk ve e, hep sohbetlerimiz oluyordu ve özellikle e, böyle Türkiye Türkiye'deki e, dans ortamıyla, Türkiye'deki gündemlerle, e, e, yazarların kitaplarıyla çok ilgileniyordu ve hep sorular soruyordu. E, bir festivali olduğunu henüz bilmiyordum e, ve onun, on, o sorarken işte hani buradaki topluluklar e, ve ben ona çıplak ayaklar var derken tam aynı sırada o aslında online olarak... Ee, çıplak ayakların bir işini sanırım sen balık değilsin kini bulmuştu ve aynı anda böyle e, aynı isimden bahsedip aslında e, çıplak ayakları Portekiz'e davet etmesiyle orada bir paralel yol oluştu e, ve aynı şekilde ben bir atölye yapsak dediğim zaman e, Mihran'dan da aynı e, davet gelmiş. yani hep böyle bir denk iki yol bir arada devam etti ve 2018'de böyle bu daveti organize etmeye başladık. Francisco'yu Türkiye'ye getirmek istiyorduk. O özellikle bu Akdeniz bağını da çok önemsiyordu ve özellikle dansın orta Avrupa dışındaki böyle nasıl diyeyim temsilcileriyle bir araya gelmek istiyordu. Çok ilgileniyordu ve ee, biz böyle bir hafta 2019 yılında e, onu çağırdık ve hem atölye vermesi hem e, solosunu göstermesi. E Pursi ve isimli solosunu ve biz bunu hiçbir destek olmadan tamamen böyle kendi e, bütçemizle olmayan bütçemizle gerçekleştirmeye çalıştık. Ve buna da çok açıktı. Ve e, her türlü e, yani... Çok nasıl diyeyim onun kariyerinde olan bir insan için gerçekten böyle burada olmak istediğini çok belli ediyordu, çok samimiydi ve bu şekilde 2019 yılında burada buluştuk. Çok memnun kaldık hepimiz ve tam bu organizasyonun son anında Portekiz Konsolosluğuna sorsak bazı şeyler, bazı konularda destek olur mu diye böyle son dakika bir. El yani bir nasıl diyeyim bir e, iletişim kurduk ve hemen geri dönüş sağlandı ve e, oradan da bize şöyle bir e, geri dönüş geldi hani ileride bir şey yapmak isterseniz biz desteklemek isteriz dedi ve 2019'dan 2020'ye kadar bu e, ah yeni bir şey ne olabilir konuştuk ve 2020'nin Ocak ayında Francisco buraya geldi bir aylığına tam pandemi öncesi ve bu başlangıç yeni bir üretimin böyle tohumları aslında orada somut olarak başladı. Yani çok böyle senelere uzayan bir aslında ilişki ve hem ben ve hem mihran böyle birbirimizden bağımsız Francisco ile buluştuk gibi oldu böyle. Aslında bir şeyler eksikse. Evet, ilk geldiği zaman hatta açık radyo program konu olarak da almıştık Francisco'yu Mihran Hatırlar. Birlikte evet, bir programımız tabii. oldu. Tabii i̇lk tabii senlerin çok program yapmıştık Francisco'yla. Ahmet'in stüdyosu evet. da yapmıştık hatta. Belki ben de şeyden bahsedebilirim. Taşıdıklarımızın bu Leyla'nın bıraktığı yerden alarak Ocak'ta beraber 3 hafta geçirdik. Yoğun bir üç haftaydı. Hatta stüdyomuzun en soğuk olduğu böyle donduğumuz bir haftaydı. Ve ilk bir haftası mutfakta tam bir çak klasiği gibi geçti. Uzun sohbetler, filmler, e, gündemler, e, tarih e, birçok şey konuşuldu. Ve belli bir e, malzeme bulunduktan sonra bize bir müzisyen lazım dendiği anda aslında Bulduğumuz malzemeyle çok örtüşen e, Berke'nin dünyasını ben teklif ettim ve oradan da Berke e, olayın içine dahil olmuş oldu. Belki de Berke de buradan devam edebilir. <gülüyor> evet Yani ben de aslında Mihran'ın daha önce bilmediğim özellikleriyle tanışmış oldum bu sayede. Onun da en az benim kadar arşivci, depocu, kırdavatçı yanı ortaya çıkmış oldu. Ben açıkçası e, yıllardır yapmakta olduğum bir takım garip e, objeleri kendi setlerimde e, kullanıyordum e, ama ne yalan söyleyeyim tam onların yerini bulmuş olduğumu hiçbir zaman hissetmiyordum. E, ne zaman ki e, bu, bu gösteride e, ki fikir iyice belirginleşmeye başladı gerçekten çok örtüştü benim düm, dünya'mla da yani orada bence bizim Kurduğumuz o başka dünya her neyse o çok kapsıyor yani bütün bendeki objeleri de böyle dahil olmuş bulundum bende de. Peki birazcık da bu objeler nasıl kullanılmaya başlandı? O mutfakta oturulurken ne oldu da bu objeler yığıldı birikti? Sohbet nereye gitti de bunlar... Sizinle birlikte gösteri dünyasına çıktılar. Orayı biraz anlatır mısınız? Kim almak ister, devre almak ister? Belki Leyla biraz bahsetmek ister. Evet, yani bu o mutfaktaki e, sohbetler e, soğuğun da etkisiyle böyle e, gerçekten hani bu iki karşılaşan insanların ve karşılaşan kültürlerin ve tarihlerin böyle e, buluştuğu bir yer oldu ve böyle hani herkes kendini anlatmaya çalışıyordu. İşte biz de böyle, biz de böyle, bunlar oldu, bunlar oldu. Derken böyle o aslında bu karşılaşmanın çok fazla e, biriken şeylerden oluştuğunu düşünürken böyle bir konuşmalar esnasında aslında e, böyle bir sürü şey taşıyan, yani bir sürü şeyle kaplı insanlar bir araya gelmeye çalışıyor, sarılmaya çalışıyor gibi böyle bir Resim aslında böyle bir şey e, ortaya çıktı bir an. Ve e, ha, eşyalar nereden bulunur? E, ve yan, yan tarafta Mihran'ın deposu var. Deponun içerisine girdik ve e, orada e, alışveriş yaptık. Bu obje, bu obje, bu obje, bu obje. Ve tamamen hani sezgisel bir yerden objeler bir araya geldi. Ve gerçekten o gelen objeler neredeyse birkaç, şeyin atılması dışında e, kaldı yani ve aslında bir işin işi de belirleyen şey oldu yani bu e, mm, bilmem mi sen devam eder misin <gülüyor> yani, belki şöyle bir yerden devam edebilirim Berk'inin biraz ver şey dedi ya Berk hani ben bir şeylerle uğraşıyordum ama bunun tam yerini bulamıyordum gibi ben de aslında bir şeyleri atamıyordum ve onların bir yeri olacağına inancım vardı. Taşıdıklarımız oyunu aslında bu inancıma böyle e, iyi ki güvenmişim dedirtti bana. E, çünkü ama Francisco olmasaydı gerçekten yani belki daha e, onlar çöpe gidecekti hani. Yani Francisco'nun onu oradan alıp buna dönüştürmesine minnettarım. Beni büyük bir yükten kurtardı açıkçası. Çünkü ve e, sezgisel olarak seçtiği birçok şeyin e, oynadıkça e, benim için anlamları e, gitgide her oyunda katlına katlına da e, büyüyor bu arada. E, iyi bir seçki yaptığını bugün hala e, düşünüyorum açıkçası. Dinleyenler için tabii belki evet, e, anlaması zor oluyor da olabilir dedi düşünüyorum bir yandan. Birkaç örnek vermek ister misin objelerden? Çünkü birkaçtan çok da. Araba feneri var, tahret musluğu var, tripod var, saksı var, eski bir e, telefon var, boya fırçası, rulo, e, su var, vantilatör parçası var. E, CD, tuğla var, CD var gibi birbirinden çok bağımsız ve farklı objeler. Ve gösteri de çok kabaca söylemek gerekirse bu objeleri taşıyoruz, bunlarla bir dünya kuruyoruz gibi söylenebilir belki. Evet, ben buradan bir Belki'ye geçmek istiyorum. Çünkü o da biriktirdikleriyle çalışmayı seven bir karakter. Ama bir müzisyen olarak sahnede dansçılarla birlikte bir performansın parçası olma deneyiminin nasıl bir şey olduğunu bizimle paylaşmak ister misin? Tabii ki senin de bir sürü objen var çünkü senin de orada bir bayağı bir malzemen var. Evet, ya üretim sürecinde e, farklıydı her şey yani, yani o malzemeyi nasıl kullanacağım daha doğrusu hani hangi seçki yapacağım yani, Mihranlar Leyla benden daha önce çalışmaya başlamışlardı e, kendi seçtikleri işte Mihran deposundaki o malzemelerle. Ben ama ilk provalara gittiğimde şeyi hatırlıyorum. Yani her zamanki gibi normal bir davul seti kurduğumu, e, öncelikle onlarla çalışmaya başladığımı, hani daha bildiğim seslerde e, kaldığımı. Fakat hani gittikçe e, oyunun gösterinin şekli belirlendikçe e, ben de böyle şey hissettim. Daha o e, abuk dünyamı buraya getirebilirim yani bu buna sonsuz alan var bu işte biriktirilmiş binlerce gazoz kapağı iplere dizilmiş eee askılara asılmış, kesilmiş zil parçaları, anahtarlar. Anahtarlar. Aynen yani bütün bunların yani hem dekoratif anlamda hem de çıkardıkları seslerle e, bildiğimiz enstrümanlar olmaması bu bu Olayda çok güzel çalışacak gibi e, görünmeye başladı ve hani bana da o güven gelince bütün bunları dahil etmeye başladım. E, dansçılarla birlikte e, olmak e, sahnede hani ilk planladığım şey değildi benim de çünkü ben aslında e, hani hiç hareketine güvenmeyen hani dans edemeyen e, Bunlarla hani problemleri olan biriydim ve e, hani nasıl duracağımı, onların yanında nasıl görünmem gerektiğini hani bakınca e, bu, bu gösteride iğreti bir şey olmamasını isteyerek bunun da yolunun ne olduğunu bilmeyerek bu bu provalara başlamış bulundum. E, neyse ki orada yani Mihran da, Leyla da yani Fransız Bu da e, süper doğru söyledim ismini görüyorsunuz. Ee, çok e, yardımcı oldular aslında e, yani en doğal halimi bulmamda yani e, ben hani ne zamanki tam böyle bir roldeysem aslında sanırım yanlış yapıyordum yani o, oralarımı e, düzelterek bularak e, en yani organik şekliyle dahil olabildiğimi e, düşünüyorum son haliyle Kesinlikle harika bir deneyim. Yani biz bu programda genelde katılımcıların, performansçıların böyle deneyimlerini ayrıntıya girmek isterseniz dinliyoruz. Eğer böyle gösteriden böyle en keyif aldığınız ya da böyle ürktüğünüz, böyle çok dikkat kesilmeniz gereken, böyle bize biraz ayrıntısını açmak istediğiniz anlar varsa paylaşmak ister misiniz? da kim paylaşmak ister? Biraz böyle radyo dinleyenlerin, dinleyenlerin de gözünde canlanmasına yardımcı olacak böyle anlarınız var mı? Evet, her hepimizin vardır diye düşünüyorum. Ya ben gösterinin en başında bu bütün ismini geçirdiğimiz ve daha geçirmediğimiz onlarca objeyi giyiniyoruz Leyla'yla ve bunlarla bir yolculuğa çıkıyoruz. Her seferinde de e, bu yolculukta bazı objeler ...düşebiliyor ve onları düştüğü yerde bırakmamamız gerekiyor. Onları tekrar almamız ve yola devam etmemiz gerekiyor. Ve bazen düşen bir objeyi almak gerçekten e, e, çok zor oluyor. E, çünkü üzerimizde bir sürü eşya var. E, o anları hem çok seviyorum hem çok zorlanıyorum. Ben de hemen... Oraya bir ek yapmak istiyorum. Yani olduğum yerde, durduğum aşıdan e, genellikle her seferinde denk geldiğim bir an oluyor. İşte Mihran'ın tam o söylediği kadar yüklü oldukları, her şeyleri böyle zar zor zaten giyebildikleri o anda böyle bir tane bir dantel var galiba. E, o, o böyle hani ayak baş parmağıyla alınıp böyle hani artık tutamıyorken onun Leyla'ya bir verilişi var. <gülüyor> Ona canlı olarak denk gelirsem gülmemek için kendimi çok tutuyorum gerçekten. Benim de aslında böyle daha da geriye alırsak böyle bizim e, böyle oyunun başında e, beklerken böyle her şey dizilmiş düzgün bir şekilde bütün objeler ve e, istemeden o objelere bakıp o bütün onların önümüzdeki bir saat 15 dakika boyunca neler <gülüyor> yapacağını e, böyle düşünüp hani ne kadar çok şey var anı oluyor benim için yani hani sonrasını düşünmeden sadece o anda kalmaya kendimi hani böyle e, o anda kalmaya çalışıyorum ama gerçekten hani o kadar çok şey oluyor ki o başlangıç anı o düzgün halleri böyle e, her zaman bende böyle e, değişik duygular uyandırıyor. Bir de e, aslında e, yani bilmiyorum hani bir yandan böyle söyleyip hani sürprizini de şey yapmak istemiyorum e, ortadan kaldırmak. Ama bir e, fotoğraf çektirme anımız var ve e, orada böyle üç yani üçümüzün bir araya geldiği bir an var ve çok da gündelik. Ee, bir an hem e, birbirimizin gözüne bakmamız hem de bir anda böyle dünyadaki o anda çekilen fotoğrafları düşünüp bir anda beni gerçekten çok şeyle bağlayan bir an var. Oradan çok zevk alıyorum. Ee, onu da söylemek istedim. Harika. Seyrederken de böyle kaza risklerini barındırıyor. Böyle mücadele dolu bir yeri var. Yani sürekli olarak e, ayıp tutan bir tarafı var izleyeninde. Ama böyle herkesin farklı hikayelere kapılmasına sebep oluyor. Biz e, Avustralya'da internetten 5 kişi seyredip 5 farklı dünyaya gitmiştik. Böyle Gül'ün Dedetekin'in 13 Eylül 2021'de bu gösteri üzerine yazdığı bir yazıdan kısa bir alıntı yapmak istiyorum burada. E, demiş ki gözünüzü bir tek saniye ayırmak istemeyeceğiniz kadar sizi içine çeken performansa daldıkça tüm hayatınız geçiyor belki de gözlerinizden. Biriktirdiklerimiz yıllar içerisinde bir uzvumuza dönüşen, kamburumuza her gün birinde daha eklediğimiz gözden çıkaramadıklarımız üşüşüyor beynimize. Zihinsel yüklerimiz, maddi yüklerimiz, dünyevi yüklerimiz. Taşıdıklarımız dürtükçe dürtüyor içimizdeki narı. Her izleyen bir biricik aslında. Performanslı kişisel deneyimlerden okumak mümkün olduğu kadar iklim krizinden, göçmen meselesine kadar birçok yerde yerden de okumak mümkün. Miran Tomasyan, bilerek ve isteyerek hikayeleşmesini istemedik. Dile dökmenin ya da hikaye bulmanın bir alemi yok. Ortaya metaforlardan, eylemlerden bir duygu çıkıyor. Herkese bir yere dokunuyor. Bu bizim aradığımız şey diyerek yaptıkları işi seyirciye nasıl aktarmak istediklerinin ve bence oyunun başarısının altını çiziyor aslında. Demiş Gül'ün de Tekin. Ben de katılıyorum çünkü gerçekten bambaşka Yerlere doğru açılan bir kapısı var. Yani bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa çünkü sonlara yaklaşıyoruz. Evet şey yani çok farklı okumalar oluyor. Göçmenlik üzerinden okuması sıklıkla oluyor. Genelde insanlar gerçekten kendi sakladıkları ve taşıdıkları yükler üzerinden çok fazla okuma yapıyorlar. Ve çok keyifli bütün bu farklı okumaları duymak, dinlemek. Kesinlikle. Bir de sanırım eşyaların olması böyle çok kavranabilir hale getiriyor bence bu yani bu yüzden de bu kadar insanlar rahatlıkla bağ kurabiliyor diye düşünüyorum bazen ve bütün bu okumalar da o eşyalarla olan bağdan dolayı olabiliyor. Ee, onu da düşündüm. Ee... Ben şeyle de etkili olduğunu düşünüyorum. Oyunda bu üç karakter yerleşmeye çalışıyor, bir, bir yer kuruyorlar kendilerine ve orada bir yaşam sürdürmeye çabalıyorlar ve belki de aslında köklenmeye çalışıyorlar ama ya yani insanlıkla ilişkili orada bir şey oluyor. Köklenemiyorlar ya da köklenmemiler mi? Yani böyle bir kendi geçmişine Ailene ve yani bütün dünya hakları içinde bir soru oluyor kafamda benim. Yani yerleşemiyorlar, belki yerleşmek mi istemiyorlar gibi böyle sonu olmayan bir sohbeti doğru götürebileceğimiz bir sürü evet. yere gidiyor. Oyun. Programın bayağı sonuna geldik. Aslında burada bir ben de bu şeyleri okurken, gazete yazılarını okurken adını Ece Tömel Kuran'ın Kıyı kitabındaki The Things We Carry cümlesinden aldığını performansını öğrendim. Şimdi bitirmeden bu performansı farklı yerlerde, sahne dışında da oynadınız. Bergama'da inanılmaz bir yerde oynadınız bu arada. Ve oynamaya devam edeceksiniz. Bitirmeden bu belki deneyiminizden kısaca belki birimiz bahseder ve izleyiciler seyretmek istiyorsa nerede sizi seyredebilirler? İlk olarak bir onu Kapatmaya çalışalım programı. Ben söyleyeyim. Biz özellikle bu taşımalar öncesinde ve sonrasında devam ediyor. Dolayısıyla her şeyi çantalarımızda taşıdığımız için çok yere adapte olabiliyoruz. Yani her şeyi yanımızda getiriyoruz, yanımızda götürüyoruz. Ve bu gerçekten en güzel özelliklerinden biri. Her yerde ev, alanımızı kuruyoruz. Bundan sonra 21 Şubat'ta... E, moda sahnesinde, e, 14 Mart'ta alan Kadıköy'de, 16-17 Nisan mı yanlış mı söyleyeyim 16-17 Nisan'da Beykoz Kundura'da ve Umarız ki daha nicelerinde e, görüşme şansımız olacak. Evet, harika. Bunu da e, dinleyenlerimize e, haber olarak vermiş olduk. ...sizi yakalamak isteyenler... ...bu gösteriyi seyredebilirler. E, çok teşekkürler Leyla Postalcıoğlu... belki Can Özcan... ...seştirdiklerimiz tabii ki Miran Tomasyan... ...bir yandan hem programcı... ...hem konuk gibi oldum bugün. E, i̇yi ki katıldığınız programımıza. Bitirmeden önce söylemek istediğiniz bir şey varsa... ...onlarla programı kapatalım. Belki bu gösteriyi... ...yapmamızdaki... ...arkadaki çalışanların... ...isimlerini anmak çok güzel olur... Öncelikle bence asistanımız Selim Cizdan açıkçası oyunu sırtlayan e, dördüncü bir karakter. Işık'ta Cem Yılmazer ve Yasin Gültepe ve sesli de destekte Berkant Kılıçkap e, oyuna e, destek veren ve e, oynamamızı sağlayan ekip arkadaşlarımız. onlara da buradan teşekkür edip selam söyleyelim. Harika. O zaman programı bitiriyoruz. Leyla bir şey mi söyleyeceksin? Ben çok teşekkür etmek istedim sadece. Ben de çok teşekkür ederim. <gülüyor> Harika. İki hafta sonra çıplak ayaklarla dans programında görüşmek üzere. Hareketli kalın.